Dördüncü Bölüm Bayan Prelin'i beklerken arka bahçede oyalandık. Saat yedi iki geçiyordu ve gökyüzünün feri çoktan sönmüştü. Sakkum ağaçlarına yaslanarak ayakta durmaya çalışan kafes şeklindeki ahşaplardan yapılma kulübeye baktım. Annem birkaç yıl önce bahçeciliğe merak salmıştı ama şu günlerde kulübe yalnızca otlara ve örümceklere ev sahipliği yapıyordu. Tam tamına yediği çeyrek geçe Hava hepimizin hissettiği bir statik elektrik yüklenmesiyle çatırdadı. Horus'tan bir, ah sesi yükselirken Claire'in uzun saçları dimdik oldu. Ve ardından kulübe içeriden aydınlandı. Bu kısa süreli ama kör edici bir parlamaydı. Kafes duvarlarındaki yüzlerce delik önce kor gibi parlayıp ardından yavaşça söndü. Derken kulübenin içinden Bayan Pregri'nin sesinin geldiğini duyduk. İşte buradayız. Uzun adımlarla çimenliğe çıktı. Ah oh, dedi ciğerlerini havayla doldururken. Evet kesinlikle bu havayı tercih ederim. Sonra bizlere baktı. Geç kaldığım için üzgünüm. Yalnızca otuz saniye dedi Horace. Bay Portman biraz sersemlemiş görünüyorsunuz. Az önce neler olduğunu tam olarak anlayamadığımdandır dedim. Ya da nerede olduğunuzu. Ya da öyle şeyleri. Bu dedi kulübeyi işaret ederek. Bir döngü. Bakışlarımı ondan kulübeye kaydırdım. Arka bahçemde bir döngümü varmış. Artık var. Bu akşam üstü yaptım. Bu bir cep döngüsü dedi Milard. Bayan Pi, ne parlak bir fikir. Konseyin henüz bunları onaylamadığını sanıyordum. Bayan Pigin yalnızca bunu onayladılar. Hem de bugün, dedi gururla sırıtarak. Peki neden bu akşam üstünün bir döngüsünü istemiş olasınız ki diye sordum. Cep döngülerinde hangi günün tekrar tekrar yaşandığının bir önemi yoktur. Cep döngülerinin avantajı son derece küçük boyutlardadır ki bu da idarelerin ziyadesiyle kolaylaştırır. Her gün sıfırlanması gereken normal döngülerin aksine bunların ayda bir ya da iki defa sıfırlanması yeterli olur. Diğerleri sırıtıyor ve birbirlerine heyecanlı bakışlar atıyordu. Fakat ben hala bir şey anlamamıştım. Fakat kulübe boyutlarındaki bir döngünün nesi iyi ki? Sığınak olarak değil ama portal olarak fevkalade kullanışlıdırlar. Elbisesinin cebine uzandı ve üzerine çentikler açılmış irice bir mermiye benzeyen pirincden yapılma ince bir nesne çıkardı. Bentham'ın dahice icatlarından biri olan bu dokuma tezgahı meki sayesinde bu döngüyü panaptidona dikebilirim. Ve voila! Böylece şeytanın arka bahçesine açılan bir kapımız olur. Burada dedim. Arka bahçemde. Bunun için ille de benim lafıma güvenmek zorunda değilsiniz dedi elini kulübeye doğru uzatarak. Gidip kendi gözlerinizle görün. Kulübeye doğru bir adım attım. Gerçekten mi? Cesur yeni dünyaya hoş geldiniz Bay Portman. Biz de hemen arkanızda olacağız. Kırk saniye. Arka bahçemden çıkıp Londra'daki bir 19. yüzyıl döngüsüne ulaşmam işte bu kadar sürdü. Bahçe kulübesinin arka tarafına adımımı atmamla, şeytanın arka bahçesindeki bir süpürge dolabından çıkmam yalnızca 40 saniyemi aldı. Artık ne kafam ne de midem döngü yolculuğunun ani sarsıntısına aşina olduğundan başım dönmeye başladı. Süpürge dolabından çıkıp tanıdık bir koridora adımımı attım. Her birinin üzerinde küçük bir leğha bulunan Birbirinin aynısı kapıların ardı ardına sıralandığı halı kaplı uzun bir koridora. Koridorun karşısındaki kapının üzerinde şöyle yazıyordum. Dinhag, Hollanda. 8 Nisan 1937. Arkamdaki kapıya bakmak için kendi etrafımda döndüm. Duvara küçük bir kağıt parçası iliştirilmişti. Jake Portman'ın evi, Florida. Günümüz. Yalnızca... A.Pragrin ve vesayetindekiler içindir. Artık benim evimin de bağlı olduğu, Bentham'ın gerçeği büken panoptidon makinesinin kalbindeydim. Kapı açılıp Emma göründüğünde hala bu gerçeği sindirmeye çalışıyordum. Merhaba yabancı dedi ve beni yanağımdan öptü. Derken bayan Pragrin ve tuhaf arkadaşlarımın geri kalanı da kapıda göründü. Bir okyanusu açıp bir yüzyılı geride bıraktıkları anlık yolculuklarından Etkilenmediklerinden heyecan içinde gevezelik ediyorlardı. Bu da demektir ki eğer istemezsek artık şeytanın arka bahçesinde uyumak zorunda değiliz diyordu Horus. Jacob'ın evine ulaşmak için o bataklıktan geçip onca saat yolculuğa katlanmak zorunda da değiliz dedi Clay. Beni araba tutuyor. En iyi kısmında yiyecekler dedi Olive diğerlerini itekleyerek öne geçerken. Düşünsenize. Artık sabahları doğru düzgün İngiliz usulü bir kahvaltı edebiliriz. Öğle yemeklerinde Jacob'ın evinde pizza yeriz ve akşam yemekleri için de Smithfield Market'ten yeni kesilmiş koyun pirzolası alırız. Bu kadar ufak tefek birinin böylesine obur olacağı kimin aklına gelir ki dedi Horace. Eğer yeterince yemek yersen belki de o kurşun ayakkabılara ihtiyacın kalmaz dedi Yano. Harika değil mi dedi bayan Pregg'in beni kenara çekerek. Artık çözüm derken neyi kastettiğimi görüyorsunuz. Bu cep döngüsü sayesinde dünyalarımızdan biriyle bağlantıyı kesmeden değerinde yaşamaya devam edebileceksiniz. Sizin yardımınızla buradaki yani şeytanın arka bahçesindeki sorumluluklarımızdan kaçmadan günümüz Amerikası hakkında bilgi birikimimizi genişletmeye devam edebiliriz. Yeniden inşa edilmesi gereken döngüler, rehabilite edilmesi gereken sarsılık geçirmiş tuhaflar, Çaresine bakılması gereken tutuklu hortlaklar var. Ve size verdiğim sözü unutmuş değilim. Burada çok mühim işler yapacaksınız. Buna ne dersiniz? Aklınıza ne tür işler var diye sordum. Fakat az önce önüme serilen ihtimaller silsilesinden ötürü başım dönüyordu. Görevleri Yimbri'in konseyi veriyor. Haliyle henüz bilmiyorum. Ama bana sizin için çok ilgi çekici bir işleri olduğunu söylediler. Peki ya geri kalanımız dedi Eno? Biz de fark yaratacak görevler isteriz dedi Milard. Yalnızca angaryaları değil. Ya da temizlik yapmayı diye ekledi Brovin. Sizin de yapacak önemli işleriniz olacak. Size söz veriyorum dedi Bayan Pregrin. Asıl önemli işin günümüzde sıradan insanlar gibi davranmayı öğrenmek olduğunu sanıyordum dedi Eno. O halde neden zamanımızı bu çöplükte boşa harcıyoruz? Müdüre dudaklarını büzdü. Günümüzle ilgili bilgi ve beceriler kazanırken aynı zamanda şeytanın arka bahçesindeki yeniden yapılanma çabalarına da katkıda bulunabilirsiniz. Modern insanların işe gidip geldiği gibi buraya gidip geleceğiz. Bu sizce de eğlenceli değil mi? Enoch başını iki yana salladı ve bakışlarını kaçırdı. Bu politikadan başka bir şey değil ama bunu itiraf etmezsiniz. Bayan Pregri'nin gözleri adeta alev aldı. ''Kabalık ediyorsun.'' dedi Kaleye. ''Hayır, devam et Eno.'' dedi Bayan Pregün. Söyleyeceklerini duymak istiyorum. Beslenme zincirinin tepelerindeki biri, herkes burada kapanı kısılmışken, onlar mülteci gibi yaşayıp, hortlakların arkalarında bıraktığı pisliği temizlerken, bizim Jake'ın evinde takılmamızın iyi görünmediğine karar vermiş. Ama insanların ne düşündüğü umurumda değil. Lanet olasıca bir tatili hak ettik.'' Buradaki herkes tatili hak etti diye çıkıştı bayan Pregrin. Gözlerini yumdu ve ani bir baş ağrısıyla savaşırmış gibi burun köprüsünü iki parmağının arasına alarak sıkıştırdı. Şöyle düşün, sizin yani şeytanın arka bahçesi savaşının kahramanlarının herkesin iyiliği için onlarla birlikte çalıştığını görmek diğer çocuklara ilham verecek. Puff dedi Eno ve tırnaklarını temizlemeye koyuldu. Aslına bakarsanız ben heyecanlıyım dedi Brovin. Daima gerçek sorumlulukları olan gerçek bir iş yapmak istemişimdir. Sıradanlaşma derslerimizi biraz sekteye uğratacak bile olsa. Sekteye uğratmak mı dedi Horace? Daha tek bir ders bile yapmadık. Bir tane bile ders yapmadınız mı dedi bayan Preglin bana dönerek. Alışveriş gezisine ne oldu? Biz şey planlarımız biraz aksadı dedim. <gülüyor> dedi kaşlarını çatarak. Neyse, bolca zamanımız var ama bugün değil. Sonra uzun adımlarla koridor boyunca yürümeye başladı. Bir yandan da ona yetişmemiz için bizi el ediyordu. Biz Bayan Pregren'in peşi sıra koridorda yürürken Panoptino'nun çok sayıdaki kapısından insanlar girip çıkıyordu. Hepsi bir hali ciddi ve meşgul görünüyordu. Özerlerinde farklı amaçlara uygun, farklı kıyafetler vardı. Kabarık etekleri olan mavi elbiseli bir kadınla karşılaştık. Elbisenin etekleri öylesine şişkindi ki yanından geçebilmek için tek sıra olup duvarın dibinden yürümek zorunda kaldık. Bir adamın üzerinde beyaz renkli kalın bir kar tulumu, kafasında ise silindir şeklinde kürk bir şapka vardı. Bir diğeri uyluk kemiklerinin ortasına dek uzanan yürüyüş botları ve altın rengi tokaları ışıl ışıl parlayan bir bahriyeli paltosu giymişti. Tüm bu kostümler öylesine dikkatimi dağıtmıştı ki köşeyi döndüğümüzde az kalsın bir duvara toslayacaktım. Ya da benimle konuşmaya başlayana dek duvar sandığım birine. Bir ses, genç Portman diye gümbür dedi. Adamı boylu boyunca görebilmek için başımı iyice geriye atarak yukarı baktım. Siyah renkli, ağır bir pelerinin içindeki iki metrelik adam hem ölümün vücut bulmuş hali, hem de zaman zaman özlediğimi fark ettiğim eski bir dosttu. Sharon! Saygıyla eğilerek Bayan Prenkren'i selamladı ve ardından uzanıp elimi sıktı. Uzun, buz gibi parmakları elimi sarmalayarak diğer yanda baş parmağıyla kavuştular. Nihayet hayranlarını selamlamaya geldin, öyle mi? Ha ha dedim, tabii tabii. Şaka yapmıyor dedim Ilard. sen artık bir ünlüsün. Dışarı çıktığında dikkatli olsan iyi edersin. Ne? Ciddi misin? <gülüyor> Hamdi de nasıl dedi Emma. İmza vermeni isterlerse şaşırma. Ama havalara girmene gerek yok dedi Eno. Ruhlar kütüphanesinde yaptıklarımızdan sonra hepimiz biraz ün kazandık. Ah öyle mi dedi Emma? Sen ünlü müsün? Biraz dedi Eno. Hayran mektupları alıyorum. Bir tane aldın. Tek bir tane. Eno ayağını yere sürttü. Siz o kadarını biliyorsunuz. Bayan Pregrin boğazını temizledi. Her neyse çocuklar bugün konseyden yeniden yapılanma çalışmaları ile ilgili görevlerini alacak. Sharon eğer senin için sakıncası yoksa bize bakanlıklar binasına kadar eşlik eder misin? Elbette. Sharon bayan Pregrin'in önünde saygıyla eğilince pelerininden küf ve ıslak toprak kokusu yayıldı. Sizler gibi saygıdeğer misafirlerimiz için yoğun çalışma tempoma biraz ara vermekten memnuniyet duyarım. Bizimle birlikte koridor boyunca yürümeye başladığı sırada bana döndü ve ''Görüyorsun ya artık bu evin başkâhyasıyım. Ayrıca panaptinonun ve çok sayıdaki portalının bekçiliğini de yapıyorum.'' dedi. ''Onu bu göreve getirdiklerine hala inanamıyorum.'' diye mırıldandı Eno. Sharon dönerek gözlerini ona dikti. Ve koyu renkli başlığının içinde tekinsiz bir gülümseme aşıldadı. Eno, Emma'nın arkasına sığınarak gözden kaybolmaya çalıştı. Buralarda bir laf vardır, dedi Sharon. Papa meşgul, rahibe Teresa da öldü. Genç Portman sayesinde kalıcı olarak kızağa çekilen yaşlı Batum dışında, burayı benden daha iyi bilen kimse yok. Ses tonu temkine denebilecek kadar tarafsızdı. Öyle ki Eski işvereninin bölümünü üzülüp üzülmediğini anlamak mümkün değildi. Yani korkarım, bana kaldınız. Bir köşeyi daha döndük ve kendimizi geniş bir koridorda bulduk. Tatillerde havalimanları nasıl kalabalık oluyorsa burası da öyle kalabalıktı. Elleri kolları ağır valizlerle dolu yoldular, iki duvar boyunca dizilmiş kapılardan girip çıkıyordu. İniformalı görevlilerin İnsanların belgelerini kontrol ettiği platformların önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Aksi sınır muhafızları gözlerini kimsenin üzerinden ayırmıyordu. Şerin yakınlarındaki görevlilerden birine bağırdı. ''Şu kapıyı kapatın. Helsinki, 1911 Noel'inin yarısını içeri aldınız.'' Görevli sandalyesinden fırladı ve kar tanillerinin içeri süzüldüğü aralık vaziyetteki kapıyı çarparak kapattı. İnsanların... Yalnızca ziyaret etmelerine izin verilen döngülere seyahat ettiğinden emin olmak için elimizden geleni yapıyoruz diye açıkladı Sharon. Bu koridorlarda yüzden fazla döngü kapısı var ve Zaman İşleri Bakanlığı yarısından azının güvenli olduğunu duyurdu. Pek çoğu hala doğru düzgün keşfedilmedi. Bazıları ise yıllardır açılmamış. Yani ikinci bir emre kadar tüm Panoptidon yolculukları önce bakanlık, ve ben deniz tarafından onaylanmalı. Sharon kahverengi trenç koltlu, ürkek bir tipin elindeki bileti kaptı. Sen kimsin ve nereye gidiyorsun? Kendisine yetki verildiği için halinden nedenle mutlu olduğu ortadaydı. Ve caka satmaktan geri duramıyordu. Benim adım Wellington V. dedi adam Peltek Peltek. Pennsylvania istasyonu New York. 8 Haziran 1929'a gidiyorum efendim. Orada ne işin var? Amerikan kolonilerine atanmış sınır aşırı bir dil bilimcisiyim efendim. Bir tercümanım. New York'ta neden bir tercümana ihtiyacımız olsun ki? Onlar da kraliyet İngilizcesi konuşmuyor mu? Tam olarak değil efendim. Esasında ziyadesiyle garip bir konuşma tarzları var efendim. Şemsiye ne işe yarıyacak? Orada yağmur yağıyor efendim. Kostümcüler giysilerini çağa uygunlukları açısından inceleyip onayladı mı? Onayladılar efendim. O çağda yaşayan New Yorkluların şapka taktığını zannederdim. Adam trench kotunun cebinden küçük bir şapka çıkardı. Şapkam burada efendim. Bir süredir ayağını yere vurmakta olan Bayan Prager'in sabrının sonuna gelmişti. Eğer burada sana ihtiyaç duyuluyorsa... Bakanlar binasına giden yolu tek başımıza da bulabileceğimizden eminim Sharon. Hayatta olmaz dedi ve adamın biletini geri verdi. Dikkat et Vibus gözüm üzerinde olacak. Adam çar yanımızdan uzaklaştı. Buradan çocuklar çok uzakta sayılmaz. Kalabalık koridorda önden giderek bize yol açtı. Sonra hep beraber merdivenlerden indik. Zemin katta Betam'ın büyük kütüphanesinin önünden geçtik. Yüz ya da daha fazla ranzaya yer açmak için mobilyaların çoğu ortadan kaldırılmıştı. Seninle yaşamaya gelene dek burada uyuyorduk dedi Emma bana. Hanımlar şu odada, beylerse burada. Eskiden bir yemek odası olan ama artık yettekane niyetine kullanılan başka bir odanın daha önünden geçtik. Batman evinin zemin katı oğlu gibi yurtlarından edilmiş tuhaflar için sığınağa dönüştürülmüştü. Rahatınız yerinde miydi? diye sordum. Aptalca bir soruydu. Emma omuzlarını silkti. Zira şikayet etmekten pek hoşlanmazdı. Hortlaklar tarafından inşa edilmiş bir hapishanede uyumaktan iyidir dedi. O kadar da iyi değil dedi Horace. Emma'nın aksine o şikayet etmeye bayılırdı. Ve şikayet etme fırsatını sezdiği anda yanıma sokulmuştu. Sana bir şey diyeyim mi Jacob? Korkunçtu. Herkes kişisel temizliğini... Bizler kadar önemsemiyor. Öyle ki bazı geceler kafur çubuklarıyla burnumu tıkamak zorunda kaldım. Ayrıca ne mahremiyet ne de gardırop ne giyinme odası ne de doğru düzgün bir banyo vardı. Ayrıca mutfaktan bir gram bile yaratıcılık çıkmıyordu. O esnada mutfağın önünden geçiyorduk ve kapıdan bir ahşi taburunun bir şeyleri doğrayıp tencereleri karıştırdığını gördüm. Üstelik diğer döngülerden gelen zavallı şeytanların pek çoğu Geceleri kabus görüyor ve haliyle tüm o inlemeler ve çığlıklar yüzünden insanın gözüne uyku girmiyor. Konuşana bak dedi Emma. Haftada iki kere çığlıklar atarak uyanıyorsun. Evet ama en azından benim rüyalarım bir şeyler ifade ediyor dedi. Biliyorsunuz Amerika'da kabusları tedavi edebilen bir kız var dediğini duydum Milard'ın. Belki bize yardımı dokunabilir. Dünyanın hiçbir yerinde... ''Benim rüyalarıma müdahale edebilecek nitelikte biri yok.'' dedi horus ters ters. Emma'nın yalnızca mutlu oldukları zamanlardan ve çıktıkları küçük maceralardan bahsettiği mektupları her daim şer şakrak ve neşeli olmuştu. Bana ne buradaki yaşam koşullarından ne de karşılaştıkları zorluklardan bahsetmişti. O anda dayanıklılığına bir kez daha hayran oldum. Sharon koridorun sonundaki devasa meşe kapıyı iterek açınca... Sokağın gürültüsü ve güneş ışığı içeri hücum etti. Birbirinizden ayrılmayın diye bağırdı bayan Pregrin ve böylece dışarı çıkıp kaldırımdaki insan akıntısının içine daldık. Eğer Emma elimi tutup beni beraberinde sürüklemeseydi olduğum yerde dona kalırdım. Burayı neredeyse tanıyamayacaktım. Şeytanın arka bahçesini son gördüğümde Kalın kulesi dumanı tüten bir tuğla yığından ibaretti öfkeli gürü sokaklarda hortlakları kovalıyordu. Müptelalar korumasız kalan nektar zulalarını yağmalarken isyanlar çıkmış ve hortlakların işbirlikçileri işledikleri suçların kanıtları dolu olan binaları ateşe vermişti. Ama tüm bunların üzerinden epey zaman geçmişti. Ve o günden bu yana şeytanın arka bahçesinde büyük gelişme kaydedilmişti. Fakat neresinden bakarsanız bakın hala cehennem çukurlarından farksızdı. Binalar pislik içindeydi ve gökyüzü her zamanki gibi sarı ve zehirli görünüyordu. Ama yangınlar söndürülmüştü, yıkıntılar temizlenmişti ve üniformalı tuhaflar kalabalık sokaktaki at arabası trafiğini idare ediyordu. Değişen, mekanın kendisinden ziyade insanlardı. Sinsi sinsi ortalıkta dolaşan o boş bakışlı müptelalar, mağaza vitrinlerinde mallarını sergileyen tuhaf tacirleri, nektarın verdiği güçle gözlerine ışıklar saçan gladiyatörler gitmiş, yerlerine farklı çağlara ait değişik kostümlerine bakılırsa Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan ve pek çok farklı zaman diliminden tuhaflar gelmişti. Görünüşe bakılırsa hortlaklar tuhafların ruhlarını avlarken ayrımcılık yapmamıştı ve elleri tahmin ettiğimden çok daha ötelere uzanmıştı. Beni insanların kostümlerinden daha fazla şaşırtan şey İçinde bulundukları koşullara rağmen takındıkları tavırdı. Hasar görmüş ve yerle bir edilmiş döngülerinden gelerek buraya sığınmışlardı. Evlerini kaybetmişlerdi. Arkadaşlarının ve sevdiklerinin gözlerinin önünde öldürüldüğüne tanık olmuşlardı. Akla hayale sığmayacak travmalar yaşamışlardı. Ama bakışları ne şaşkın ne de ifadesizdi. Hiçbiri paçavralar içinde değildi. Her birinin hayatında Devasa birer delik açılmıştı ama sokak azmin verdiği enerjiyle adeta nabız gibi atıyordu. Belki de yaz tutmaya zamanları yoktu. Ama ben tuhafların neredeyse yüz yıldır ilk defa döngülerinin ve umutlarının ardına gizlenmekten daha fazlasını yaptığına inanmayı tercih ediyordum. En kötüsünü atlatmışlardı ve hayatta kalmayı başardıkları için yapacakları pek çok şey vardı. Dünyalarını sil baştan inşa edeceklerdi ve bu defa daha iyisini yapabilirlerdi. Bir ya da iki blok boyunca kendimi onlara bakmaya öylesine kaptırmıştım ki kaç tanesinin bakışlarıma karşılık verdiğini fark etmemiştim. Fakat sonra biri dönüp bana bir kez daha baktı. Başka biri beni işaret etti. Hatta dudaklarında kendi adımı gördüğüme yemin bile edebilirdim. Kim olduğumu biliyorlardı. Gazete satan bir genç oğlanın yanından geçtik. Jacob Portman bugün arka bahçeyi ziyaret edecek. Kahramanımız hortakları karşı kazandığı zaferden beri ilk kez Şeytan'ın arka bahçesine gelecek diye bağırıyordu. Yüzümün yanmaya başladığını hissedebiliyordum. Neden bütün takdiri Jacob topluyor? dediğini duydum Eno. Biz de oradaydık. Jacob, Jacob Portman. İki yeni yetme kız Ellerinde sağladıkları bir kağıt parçasıyla beni takip ediyorlardı. Bunu bizim için imzalar mısın? Önemli bir toplantıya geç kaldı dedi Emma, beni kalabalığın içine çekiştirerek. Daha on adım atmıştık ki güçlü bir çift el beni durdurdu. Bu eller hızlı hızlı konuşan, alnının ortasında tek bir gözü olan ve şapkasının üzerinde basın yazan bir adama aitti. ''Skandal postasından Feriş Abvelo. Şipşak bir fotoğrafa ne dersin?'' Yanıt vermemi beklemeden beni en az bir ton çektiğini düşündüğüm devasa antika bir fotoğraf makinesine doğru döndürdü. Bir fotoğrafçı makinenin arkasına geçip flaşı havaya kaldırdı. ''Evet Jake'' dedi Feriş. ''Bir gölge ordusuna kumandalık etmek nasıl bir histi?'' ''Onca hortla mağlup ettiğin için kendini nasıl hissediyorsun?'' Sen onu öldüren darbeyi indirmeden önce Kadın son sözleri ne oldu? Şey tam olarak öyle olmadı. Fotoğraf makinesinin flaşı patladı ve bir an için kör oldum. O anda üzerinde başka bir çiftel hissettim. Bu sefer beni oradan sürükleyerek uzaklaştıran bayan Peregrine'di. "Basında konuşmayın diye tısladı kulağıma. Hiçbir şey hakkında. Özellikle de ruhlar kütüphanesinde olanlar hakkında. Neden dedim? Orada ne olduğunu sanıyorlar? Yanıt vermedi. Daha doğrusu veremedi. Çünkü aniden kendimi Brovin'in kollarında buldum. Kalabalığın bana ulaşamaması için beni tıpkı bir servis tabağı gibi başının üstüne kaldırıp o şekilde taşımaya başladı. O vaziyette yola devam ettik. Derken insan denizin yarmak için kollarını iki yana açmış olan Sharon ilerideki Evet orada. Neredeyse vardık. Yüksek demir parmaklıkların ardındaki bir kapıya işaret etti. Kapının arkasında siyah renkli, iri yarı ve hantal taşların inşa edilmiş bir bina yükseliyordu. Bir muhafız kapıdan geçip avluya girmemiz için bize eledince kalabalığı ardımızda bırakarak içeri girdik. Brovin beni yere bıraktı ve ben üstümü başımı düzeltirken herkes etrafıma toplandı. Birinin senden bir ısırık alacağını sandım dedi Emma. Ona ünlü olduğunu söylemiştim dedim ileride. Ses tonundan alaycılık ve az da olsa kıskançlık akıyordu. Evet ama ciddi olduğunu düşünmemiştim. Ünlü olduğun konusunda mı dedi Emma? Yalnızca geçici bir heves dedi Enoh sallayarak. Görün bakın, Noelle kadar onu unutmuş olacaklar. Tanrım, umarım öyle olur dedim. Neden? dedi Brovin. Ünlü olmak istemiyor musun? Hayır dedim. Bu dehşet vericiydi demek istiyordum. Biraz fazlaydı. Muhteşem bir şekilde başa çıktınız dedi Bayan Preglin. Ve gittikçe kolaylaşacak. İnsanlar sizi görmeye bir kez alıştı mı az önceki gibi yaygarı koparmaktan vazgeçecekler. Uzun zamandır yoktunuz Jacob ve sizin yokluğunuzda efsaneniz epey dallanıp budaklandı. Öyle olduğunu görebiliyorum ama kali öldürmem hakkında söyledikleri neydi? Bana doğru eğilip sesini alçattı. Zaruri bir kurgu. Yimbrainler herkesin onun öldüğüne inanmasının en iyisi olduğuna karar verdi. Ama zaten ölmedi mi? Büyük ihtimalle öldü dedi ama ses tonu inandırıcı olamayacak kadar kayıtsızdı. Ama işin doğrusu şu ki çöken bir döngünün içinde neler olduğunu bilmiyoruz. Daha önce döngü göçüünden kurtulup başından geçenleri anlatabilen olmadı. Ka ve Batum ölmüş olabilir ya da başka bir yerde de olabilirler. Ekstra boyutsal olarak erişilemez bir yerde dedimillard. Elbette dek diye çabucak ekledi Bayan Perekin. Halkın ya da elimizden kaçmayı başaran az sayıdaki hortlan şüpheye düşmesini istemiyoruz. Tabi onu kurtarabilecekleri gibi saçma fikirlere kapılmalarında. Kısacası tebrikler. Kavli'yi de öldürdün dedi Sesinden kinaye damlıyordu. Onu öldüren bizden biri olamaz mıydı? diye hızlandı Horace. Mesela sen mi? diye kıkırdı Deno. Buna kim inanır ki? Sesinizi alçaltın diye çıkıştı Bayan Pregrin. Kavli'nin büyük ihtimalle ölmüş olduğunu... Ve son anlarında dönüştüğü süper canavarın döngü göçüğünün şiddetinden sağ salim kurtulmuş olabileceğini idrak etmeye çalışırken öyle derin düşüncelere dalmıştım ki Sharon'ın elini sırtıma indirmesiyle az kalsın yere devrilecektim. Evet, ben geri dönmeliyim. Yine bir eşlikçiye ihtiyaç duyarsanız lütfen bana gelmekten çekinmeyin. Bayan Pregno'na teşekkür ettikten sonra Sharon yerlere kadar eğildi ve arkasını dönerek Dramatik bir şekilde peşi sıra salınan peleriniyle oradan uzaklaştı. Biz de tüm heybetiyle yükselen soğuk binaya döndük. Burası neresi diye sordum. Şimdilik tuhaflar hükümetinin kalbi dedi Bayan Pregrin. Yimbrey'in konseyinin toplantılarını yaptığı ve pek çok bakanlığın işlerini yürüttüğü yer. Yeni görevlerimizin verileceği yer dedi Brovin. Sabahları buraya geliriz ve onlar da bize nelerin yapılması gerektiğini söyler. Kaçıklar için Set Barnabus tımarhanesi dedim. Binanın demir kapılarının üzerindeki taşa uyumuş sözcükleri yüksek sesle okuyarak. Aralarından seçim yapabileceğimiz gayrimenkullerin sayısı pek fazla değildi dedi Bayan Perkün. Bir kez daha görev almaya hazır mıyız sevgili arkadaşlar diye sordu Milard. Ama sonra güldü ve beni ileri doğru itekledi. Kurumun tam adı Set Barnabus'un Kaçıklar Şarlatanlar ve cani halazlar tımarhanesiydi ve mahkumların tümü pek çoğu orada kendi isteğiyle kalıyor olsa da hortakların mağlubiyetinin ardından patlak veren kargaşa da kaçmıştı. Tımarhane ise binaları bir gölge saldırısı sırasında buzla kaplandığından kullanamaz hale gelen Yimbrin konseyi tarafından el koyulana dek boş kalmıştı. Artık Avrupalı tuhafların hükümetini oluşturan bakanlıkların çoğuna ev sahipliği yapıyordu ve zindanları, hücreleri ve rütubetli koridorları çalışma ve toplantı masalarıyla ve dosya dolaplarıyla doldurulmuştu. Fakat dekorasyondaki değişikliğe rağmen işkence odalarına benzerliğinden pek bir şey kaybetmemişti. Kolları kağıt ve kitaplarla dolu pek çoğu resmi giysiler içindeki bürokrat ve ofis çalışanlarıyla vızır vızır işleyen loş bir giriş salonunu boylu boyunca arşınladık. Duvarlarda Departman adlarının verildiği ve arkalarında birer karşılama görevlisinin durduğu sıra sıra pencereler vardı. Zaman işleri, çağ dışılık, sıradan ilişkileri, sesli ve görsel kayıtlar, mikro yönetim ve bilgiçilik, yeniden yapılanma departmanı. Bayan Pregrin bizi son pencereye götürüp kendini tanıttı. Hu hu Bartleby dedi masaya tıklayarak ben Alma Pregrin. İzibel Koko'yu görmeye geldim. Bir adam başını kaldırıp gözlerini kırpıştırarak ona baktı. İki şakağının arasına sıkışmış tamı tamına beş gözü vardı ve ortadakine tek camlı bir gözlük takılmıştı. O da sizi bekliyordu dedi. Bayan Pregri'nin ona teşekkür etti ve yürümeye koyuldu. Sen neye bakıyorsun dedi adam bana gözlerinden dördünü kırpıştırarak. Diğerlerinin peşinden koşturdum. Geri salonuna açılan kapıların sayısı bir hayli fazlaydı. Biz de o kapılardan birinden geçerek daha küçük bir odaya girdik. İçeride sıra sıra dizilmiş sandalyeler vardı. Yarım düzine kadar tuhaf o sandalyelere oturmuş, ellerindeki formları dolduruyordu. Kabiliyet testleri dedi emma. Kimin hangi işe daha uygun olduğunu görmek için. O esnada kollarını iki yana açmış bir kadın uzun adımlarla bayan Pregnano'ya doğru yürümeye başladı. ''Alma! Dönmüşsün!'' Yanak yanağı öpüştüler. Çocuklar, bayan Isabel Coco ile tanışın. Çok eski ve yakın bir arkadaşımdır. Kendisi aynı zamanda üst düzey yeniden yapılanma görevlerinden sorumlu Yimbri'in olur. Kadının parlak siyah bir teni ve kusursuz bir Fransız aksanı vardı. Kanada benzer geniş omuzları aşağı indikçe daralarak, Beline oturan ve altın rengi parlak düğmelerle tamamlanmış olan baş döndürücü, mavi renkli, kadife bir takım giyiyordu. Ortadan ayrılmış saçları kısa ve metalik gümüş rengindeydi. Geçmişten gelen Victoria dönemine ait bir hanımefendi gibi değil de gelecekten fırlamış bir rak yıldızı gibi görünüyordu. Sizlerle tanışmayı iple çekiyorum dedi sıcacık bir tavırla. Alma o kadar uzun zamandır sizden bahsediyor ki... Sizleri zaten tanıyor gibiyim. Sen emma olmalısın, şu kıvılcım kız. Sen de Haksın, arı terbiyecisi. Tanıştığımıza memnun oldum dedi Haks. Kadın neredeyse herkesi tanıyordu. Sırayla hepsinin ellerini sıktı. Sonra sıra bana geldi. Ve sen de Jacob Portman olmalısın. Namın senden önce geliyor. Duyduğum kadarıyla öyleymiş dedim. Sesi halinden memnun değilmiş gibi çıkıyor dedi Bayan Koko Bayan Pregrin'e dönerek. Gördüğü ilgi hazırlıksız yakalandı diye yanıtladı Bayan Pregrin. Günümüzdeki daha sessiz sakin bir zaman diliminden geleli daha pek olmadı. Bayan Koko güldü. Neyse sessiz günler artık geride kaldı. Tabii iyi bir amaç uğruna biraz çalışmaya hevesliysen. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım dedim. Benim için neyiniz var? Aha işaret parmağını salladı. Her şeyin bir zamanı var. Ben gündelik işlerden biraz daha fazlasını talep etmek istiyorum dedi Milard. Bana kalırsa engin becerilerim başka bir alan için biçilmiş kaftan olabilir. Hepiniz şanslısınız. Burada önemsiz tek bir görev yok. Kaldı ki ne kadar sıra dışı olursa olsun... Hedefimize ulaşmak için bütün tuhafların yeteneklerine ihtiyacımız var. Daha geçen hafta tükürüğü yapışkan olan bir oğlana kırılmaz bir pranga yapma görevi verdim. Yeteneğiniz ne olursa olsun elimde size uygun bir görev vardır. Tamam mı? Enoch elini kaldırdı. Benim yeteneğim yakışıklılığımla hanımları hipnotize etmek. Benim için ne tür bir göreviniz var? Bayan koku kurnazca gülümsedi. Cenaze levazımatçılığı yapan bir aileden gelen ölü diriltici Enoh Okanır Gülümsedi ve arsız bir espri anlayışı var. Bunu unutmayacağım. Yanakları kızaran Eno yere bakarak sırıttı. Gerçekten de beni tanıyor dediğini duydum. Bayan Pregor'in onu öldürecekmiş gibi bakıyordu. Çok özür dilerim Isabel. Kadın elini havada şöyle bir sallayarak konuyu geçiştirdi. Biraz budala ama cesur bir tip. Bu işimize yarayabilir. Sonra geri kalanımıza baktı. Benim için şakası olan başka kimse kaldı mı? Kimse tek kelime etmedi. O halde hadi size iş verelim. Bayan Pregri'nin koluna girdi ve farklı yüzyıllardan gelmiş kız kardeşler gibi çıkışa doğru yürümeye koyuldular. Onların peşine takılıp arkalarından merdiveni çıktık. Eno... Az önce sana ne oldu dediğini duydum Milard'ın. O senden en az yüz yaş daha büyük. Hem de bir Yimbre'in. Cesur olduğumu söyledi dedi Eno yüzünde sersemci bir ifadeyle. Aniden arka bahçede çalışacak olmayı kafaya takmamaya başlamış gibiydi. Oğlanları asla anlamayacağımı düşünürdüm dedi Brovin başını iki yana sallayarak. Ama sanırım artık anladım. Hepsi su katılmamış birer aptal. Gaz lambalarının titrek ışığıyla aydınlanan loş bir koridor boyunca imbrinleri takip ettik. Asıl işlerin döndüğü yer burası dedi bayan koku Konuşurken yüzlerimize bakabilmek için geri geri yürüyordu. Bakanlık ofisleri. Her biri kaç adımda bir kapı vardı ve kapılardan her biri iki farklı şekilde işaretlenmişti. Tımarhanenin orijinal departman isimleri kalın harflerle ahşaba oyulmuşken bakanlıklar kağıda yazılmış kendi departman isimlerini onların üzerine iliştirmişti. Üzerine hem gaddarlar hem de zaman işleri bakanlığı yazan açık bir kapıdan daktilo oda bir şeyler yazarken diğer elinde de şemsiye tutmakta olan bir adam gördüm. Tavan öyle fena akıyordu ki bir an için odanın içinde yağmur yağdığını sandım. Bir sonraki kapıdan Sapıklar, insan dışı ilişkiler departmanı. Bakınca bir kadının elindeki çalı süpürgesiyle öğle yemeğini küçük bir sıçan çetesinden korumaya çalıştığını gördüm. Pek çok şeyden korkmasa da kemirgenlerden tiksinen Emma koluma sarıldı. Bakanlık ofisleri için bu binayı seçmenize çok şaşırdım dedi Emma, Bayan Coco'ya. Burada rahatınız yerinde mi? Bayan Coco güldü. Pek sayılmaz. Ama kasten böyle yaptık. Vesayetimiz altında yerinden yurduna edilmiş hiç kimsenin şeytanın arka bahçesinde rahatı yerinde değil. Haliyle bizimki de olmamalı. Bu sayede kimse yeniden yapılanma çalışmalarını randımanlı bir şekilde sürdürme azimini kaybetmiyor. Böylece en kısa zamanda buradan kurtulup kendi döngülerimize dönebileceğiz. Zamanının yarısını sıçanlarla ve akan tavanlarla mücadele ederek geçirmek zorunda kalan bir iş gücünden... Nedenli randıman alabileceklerinden pek emin değildim. Fakat muhteşem bir duyarlılık gösteriyorlardı. Eğer Yimbri'nler ve resmi görevliler altından bir saraya yerleşmiş olsaydı bu çok kötü görünürdü. Oysa sıçan savaşlarının onurlu bir yanı vardı. Şimdi, sizin de hayal edebileceğiniz gibi burada yani Londra'da pek çok yeniden yapılanma işi var dedi Bayan Koko. Ve tuhaf iş gücü pazarımızda Hepiniz bir hayli rağbet görecek türden varlıklarsınız. Aşçılara, gardiyanlara, ağır şeyleri kaldırabilen insanlara ihtiyacımız var. Brovin'e işaret etti. Bayan Brontley'in yardımına ihtiyaç duyan çok sayıda departman var. Kurtarma ve yıkın, cezaevleri ve gardiyanlık güçleri. Brovin'e çabucak bir bakış attım ve gülümsemesinin kaybolduğunu gördüm. Hadi ama Brovin, dedi Bayan Pregren. Bu kesinlikle molozları oran oraya taşımaktan daha iyidir. Amerika'da bir keşif ekibine atanmayı umuyorum dedi Brovin. Ama Amerika'da keşif ekibimiz yok ki. Henüz yok ama bir ekip oluşturmaya yardımcı olabilirdim. Böyle bir azimle bunu da başaracağınızdan şüphem yok dedi Bayan Coco. Fakat seni ön cephelere göndermeden önce biraz olgunlaştırmamız gerek. Brovin bir şeyler daha söylemek istiyormuş gibi baktı. Ve eğer konuştuğu yalnızca bayan Pregrin olsaydı aklından geçenleri söyleyebilirdi de. Fakat bayan Coco'nun önünde dilini tutmayı bildi. Bayan Coco yanındaki boşluğa, kabanı ile pantolonun havada süzüldüğü yere işaret etti. Bay Nullings, tuhaf istihbarat ajansı size ikramiyeden farksız bir iş teklifinde bulunmak istiyor. En iyi saha ajanları Daima görünmezlerden çıkar. Harita bakanlığı bana daha uygun olmaz mıydı? Diye yanıtladı Milard. En alalade görünmez bile sinsice ortalıkta dolaşıp sırları kulak kabartabilir. Fakat kardografi alanındaki uzmanlığının eşi benzeri olmadığına bahse girerim. Haklı olabilirsiniz. Ama istihbarat şu anda personel yetersizliğinden mustarip ve haritada dolu. Üzgünüm. Şimdi lütfen gidip 301 numaralı odadaki istihbarat sorumlusu Bay Kim bile rapor verin. Emredersiniz hanımefendi dedi milard. Sizindeki heyecan itip gitmişti. Döndü ve koridorun diğer tarafına doğru seyretti. Bayan Coco önünden geçmekte olduğumuz yarım düzüne kadınla adamın posta yığınlarını elden geçirmekle meşgul olduğu geniş ve yüksek tavanlı bir ofise işaret etti. Bayan Okanır "Eminim ölüm mektuplar ofisi" Yardımlarınıza minnettar olacaktır. Eno'nun başı önüne düştü. Teslim edilemeyen mektupları düzenlemek mi? Peki ya yeteneğime ne oldu? Ölü mektuplar ofisimiz teslim edilemeyen mektuplarla uğraşmaz. Ölüler arasındaki yazışmalarda ilgilenir. Çalışanlardan biri mezar çamuruyla lekelenmiş zarfın tekini havaya kaldırdı. El yazıları felaket dedi adam. Dil bilgisi dağarcıkları ise daha da beter. Bu mektupların kime yazıldığını anlamak için bilim insanı olmak gerek. Adam zarfı hafifçe yan yatırdı ve zarfın içinden küçük bir solucan ve böcek yığını döküldü. Arada bir mektubu gönderen kişiye gidip alıcının kim olduğunu doğrudan kendisine sormak istiyoruz. Fakat hiçbirimiz ölüleri diriltemiyor. Ölüler birbirine mektup mu yazıyor diye sordu Emma. Daima birilerine hal hatır sormak, ve eski dostlarına haber göndermek isterler dedi Eno. Çok dedikoducudurlar. En azından yarısı. Zamanım olduğunda tekrar toprağın dibini boylamalarından önce bir karpostal yazmalarına izin veririm. Bunu düşün dedi adam. O kadar çok işimiz var ki elimiz kolumuz yetmiyor. Benimki yetiyor dedi arka taraftaki görevlilerden biri. Ve anormal uzunluktaki kolunu kaldırıp parmaklarının tavana değdirdi. Biz oradan ayrılırken de kıkırdamaya başladı. Bayan Coco acele etmemiz için bize işaret ediyordu. Bayan Bloom sizi hiç düşünmeden cezaevi müdürünün ofisini verebilirdim. En tehlikeli hortlaklar için mükemmel bir gardiyan olurdunuz. Fakat Bayan Pregrin son zamanlarda yeni bir alana merak saldığınızı söyledi. Evet hanımefendi fotoğrafçılık zaten taşınabilir flaşım da var. Açtığı elini havaya kaldırdı ve avucundan bir alev fışkırdı. Bayan Koko güldü. Bu çok iyi. Amerikan kolonileriyle tekrar iletişim kurduğumuz esnada olup biteni belgelemek için nitelikli fotoğrafçılara ihtiyaç duyacağımızdan eminim. Fakat şimdilik ateş oluşturma yetenekleriniz silah olarak daha çok işimize yarar. Bu nedenle güvenliğimizle ilgili acil durumlarda harekete geçmeye hazır olmanızı istiyorum. Ah. Huh. Dede Emma. Hüsrana ortadaydı ama hayal kırıklığını gizlemeye çalışıyordu. Bana sanki daha fazlasını umarak aptallık etmiş gibi yılgın bir bakış attı. Ateşle ilgili yetenekleri öylesine göz alıcıydı ki onu tuhafların gözünde bir kafesin içine hapsediyordu. Ve o kafesin duvarlarının onu kemirmeye başladığını görebiliyordum. Birkaç dakika sonra... Herkese süper havalı olmayan ve amacımız için hayatı önem taşımayan fakat tuhaf becerilerine uygun birer görev verilmişti. Benim dışımda herkese. Arkadaşlarım birer birer yanımdan ayrılarak atandıkları bakanlığın görevlisine danışmaya gittiklerinden en sonunda bayan Coco ve bayan Pregnin'le yalnız kaldım. Duvarları dışarıdaki sarmaşıkların boğarcasına dolandığı pencerelerin oluşturduğu yapboza benzer şekillerle bezeli, geniş bir kış bahçesine girdik. Odaya Yimbrinlerin resmi damgasıyla, yani gagasından bir saat sarkan ve pençelerinden biriyle yılanın tekini kapana kıstırmış bir kuşun, betimlendiği Yimbrin mühüyle dağlanmış, siyah renkli bir konferans masası hakimdi. Burası Yimbrin konseyinin makamıydı. Toplantılarını burada yapıyor, geleceğimizle ilgili kararları burada alıyorlardı. Geçici bir yer olmasına rağmen burada bulunmak, garip bir huşu duymama yol açtı. Odadaki tek süsleme alttaki pencerelere iliştirilmiş bir dizi haritaydı. Lütfen dedi bayan Koko büyük masanın etrafına yerleştirilmiş sandalyelere işaret ederek oturun. Düz gri kumaşla kaplanmış gösterişsiz sandalyelerden birini çekip oturdum. Odada altından eser olmadığı gibi tahtlardan, kraliyet asalarından cübbelerden ya da diğer gösterişli ıvır zıvırdan da eser yoktu. Yimbriylerin dekorasyon seçimleri bile mütevazıydı. Kendilerini diğerlerinden üstün görmediklerini ve kendilerine verilen liderlik görevini bir ayrıcalık değil bir sorumluluk olarak gördüklerini ispat etmeye amaçlıyordu. Lütfen bize bir dakika verin, Jacob, dedi Bayan Pregrin ve Bayan Coco ile birlikte odanın diğer tarafına doğru yürümeye koyuldu. Bayan Coco'nun topukları. Taş semine her değdiğinde yere bir çekiç indirilmiş gibi oluyordu. Ara sıra bana bakarak sessizce kendi aralarında konuştular. Bayan Pregrin bir şeyler açıklıyor gibi görünüyordu. Ve Bayan Coco da kaşlarını çatmış vaziyette onu dinliyordu. Bana vereceği görev epey önemli olsa gerek diye düşündüm. Öyle önemli, öyle tehlikeli bir şey olmalıydı ki görevim bana verilmesi için Önce Bayan Coco'yu ikna etmesi gerekiyordu. Onun kadar genç, deneyimsiz birinin mi? Böylesi daha önce hiç denenmedi dediğini hayal ettim Bayan Coco'nun. Ama Bayan Pregrin beni tanıyordu. Nelere kadir olduğumu biliyordu. Ve görevimi layıkıyla yerine getireceğimden hiç şüphesi olmamalıydı. Fazla heyecanlanmamaya çalıştım. Boyumdan büyük kişilere kalkışmak istemiyordum. Ama bakışlarım odada dolanırken... Bir kez daha haritalar gözme takıldı ve o anda Bayan Peregrin'in benden ne isteyebileceğine dair aklımda bir fikir oluşmaya başladı. Bunlar Amerika haritalarıydı. Bunlardan biri modern bir haritaydı. Alaska ve Hawaii eyalet olmadan önceki döneme ait çok sayıda harita vardı. Hatta biri öyle eskiydi ki ülkenin sınırı Mississippi nehrini takip ediyordu. Bu harita... Farklı renklerle boyanmış çok sayıda büyük alana bölünmüştü. Güneydoğu mordu, kuzeydoğu yeşildi, batının büyük kısmı turuncuydu ve Teksas griydi. Haritanın orasına burasına serpiştirilmiş büyüleyici semboller ve açıklamalar vardı. Şu haliyle Bayan Piregri'nin günler haritasında gördüğüm haritalara benziyordu. Haritaya daha yakından bakabilmek için sandalyemden uzanmaya yeltendim. Çetrefilli bir sorun. Dedi bayan Koko. Sorun olan ne? Diye sordum ona bakmak için kendi etrafıma dönerek. Amerika diye yanıtladı odayı bana doğru aşınlarken. Uzun yıllardır bizim için bilinmez topraklardan ibaret. Zamansal coğrafyası doğru düzgün anlaşılamayan bir vahşi batı. Oradaki döngülerin birçoğu kayboldu. Ve çok daha fazlası bilinmezliğini hala koruyor. Öyle mi dedim? Peki bunun nedeni nedir? Şimdi heyecanlanıyordum. Amerika? Elbette. Amerika'da tehlikeli bir göreve çıkabilecek yegane tuhaf bendim. Orası benim çöplüğümdü. En büyük sorunumuz şu ki, Amerika'da merkezi bir tuhaf yönetimi ya da yetkili herhangi bir merci yok. Parçalanmış ve bir takım klanlara bölünmüş. Bunlardan yalnızca en büyüğüyle diplomatik ilişkilerimiz sürüyor. Fakat kaynaklar ve toprak konusunda uzun zamandır süregelen bir çatışmanın ortasındalar. Uzun yıllardır gölgelerin tehdidi, fokur fokur kaynamaya hazır o kazanın ağzını tıpkı bir kapak gibi kapatıyordu. Fakat şimdi o tehdit ortadan kalktığı için eski düşmanlıkların köpürmeye başlayarak silahlı çatışmaya dönmesine endişe ediyoruz. Oturduğum yerde doğruldum ve doğrudan Bayan Koko'nun gözlerinin içine baktım. Ve bunu durdurmak için Yardımımı istiyorsunuz. Başını kaldırıp baktığımda Bayan Coco'nun suratında şimdiye dek tanık olduğum en komik ifadeyi gördüm. Sanki gülmemeye çalışıyor gibiydi. Bayan Preglin ise acı çekiyor gibi görünüyordu. Bayan Coco ellerinden birini omzuma koydu. Yanıma oturdu. Bizim başka bir fikrimiz vardı. Bayan Preglin diğer yanıma oturdu. Hikayenizi paylaşmanızı istiyoruz. Başımı bir oyana yana bir bu yana çevirdim. Anlamıyorum. Şeytanın arka bahçesindeki yaşam koşulları zorlayıcı olabiliyor dedi bayan Koko. Bunaltıcı, moral bozucu. Tuhafların ilhama ihtiyacı var ve koyu alt etme hikayenizi dinlemeye bayılıyorlar. Küçük çocuklar uykuya dalmadan önce şeytanın arka bahçesi savaşını dinlemek istiyor dedi bayan Pregri. Öyle ki bayan Greggle'ın tiyatro grubu tarafından sahneye bile uyarlandı. Hatta şarkılar bile bestelediler. Aman tanrım dedim utanarak. Burada, arka bahçede başlayacaksınız dedi bayan Pregrin. Sonra uzaktaki döngülerden bazılarına seyahat edeceksiniz. Bilhassa hortlakların saldırıları sırasında ağır hasar gören ama tuhafların yaşamaya devam ettiği... Fakat... Amerika'ya ne olacak dedim. Şu çetrefilli sorununuza. Şu anda kendi toplumumuzu yeniden ayağa kaldırmaya öncelik veriyoruz dedi Bayan Koko. O halde neden bana tüm bunları anlattınız diye sordum ona. Bayan Koko omuzlarını sikti. Haritalara büyük bir özlemle bakıyordunuz. Başımı iki yana salladım. Amerika'nın bilinmeyen döngülerle dolu olduğunu söylediniz. Aralarında çeşitli sorunların olduğunu. Birbiriyle çatıştıklarını. Evet ama ben bir Amerikanım. Yardım edebilirim. Arkadaşlarım da öyle. Jacob. Hepimiz yardım edebiliriz. Tabii ben onlara sıradan insanlar gibi davranmayı öğrettikten sonra. Hatta Emma çoktan hazır. Diğerlerinin de yalnızca birkaç güne ihtiyacı var. Bir haftalık yoğun bir program. Bay Portman dedi Bayan Pregün. Boynuzdan büyük işlere kalkışıyorsunuz. Günümüz hakkında bilgi edinmelerini istemenizin nedeni bu değil miydi? Onları benimle birlikte yaşamaya getirmenizin nedeni bu değil miydi? Bayan Pregun iç geçirdi. Jacob, azminizi ziyadesiyle takdir ediyorum. Fakat konsey henüz hazır olmadığınızı düşünüyor. Tuhaf olduğunuzu öğreneli yalnızca birkaç ay oldu dedi bayan koku. Ve amacımıza hizmet etmeye ihtiyaç duyduğunuza da... ''Daha bu sabah karar verdiniz.'' diye ekledi Bayan Pregrin. Adeta benimle alay ediyordu. ''Ben hazırım.'' diye direttim. Diğerleri de öyle. ''Amerika'da sizin namınıza çalışmamızı istiyorum.'' Tıpkı büyük babamın yaptığı gibi. ''Eyb'in ekibi emirleri bizden almıyor dedi Bayan Pregrin. Tamamen başlarına buyruk hareket ediyorlardı. ''Öyle mi?'' ev kendi bildiğinden şaşmaz.'' dedi Bayan Pregrin. O günden beri dünyamız çok değişti ve artık işlerimizi o şekilde yürütemeyiz. Her ne olursa olsun şu anda yapmakta olduğumuz konuşmanın elbin yöntemleriyle hiçbir ilgisi yok. Şu anda önleme olan tek şey Amerika'daki durumun hala dallanıp budaklanmakta olduğu. Şimdilik size daha fazlasını anlatamayız. Orada yardımına ihtiyacımız olduğunda ve konsey sizin ve arkadaşlarınızın hazır olduğuna kanaat getirdiğinde yardımınızı isteriz. Evet dedi Bayan Koku. Ama o zamana dek benden motivasyon konuşmacısı olmamı istiyorsunuz. Bayan Prekin iç geçirdi. Sabrı taşmak üzereydi. Ama ben de sinirlenmeye başlıyordum. Zor bir gün geçirdiniz Bay Portman. Daha yarısını bile bilmiyorsunuz dedim. Bakın, ben yalnızca önemli bir şey yapmak istiyorum. Belki de bir yün beyin olmak istiyordur dedi Bayan Koku. Yüzünde yapmacık bir gülümsemeyle. Sandalyemi arkaya doğru itip ayağa kalktım. Nereye gidiyorsunuz? Diye sordu bayan Pregrin. Arkadaşlarımı bulmaya dedim. Ve kapıya doğru yürümeye başladım. Biraz ağırdan almalısınız Jacob. Diye seslendi bayan Pregrin arkamdan. Kahraman olmak için önünüzde daha uf uzun bir ömür var. Arkadaşların binanın farklı köşelerinde Kendilerine verilen görevlerin ayrıntılarını konuşmakta olduğundan kalabalık lobide oturup beklemeye başladım. Ve beklerken bir karar verdim. Büyük babam işini yapmak için New Brain'lerin izini istememişti. Benim de aynı işi devam ettirmek için onların iznine ihtiyacım yoktu. Evin günlüğünü bana bırakmış olması kafiydi. Bir göreve ihtiyacım vardı. Ve bir görev bulmak için Tanrı aşkına şey Jacob Portman mısın? İki kız yanıma oturdu. Onlara bakmak için düşüncelerimden güç bela sıyrıldığım anda karşımda yalnızca tek bir kızın olduğunu görünce şaşırdım. Asyalıydı. Benden biraz küçüktü. Yetmişlere özgü pazenlerden ve geniş paçalı pantolonlardan giymişti. Ve kesinlikle yalnızdı. Oyum dedim. Kolumu imzalar mısın? Dedi kollarından birini uzatarak. Sonra da diğerini uzattı ve daha derinden gelen bir sesle ''Benimkini de imzalar mısın?'' diye sordu. Aklımın karıştığını görmüş olacak ki ''Biz tek vücut ikizliyiz'' diye açıkladı. Bizi bazen çift kişilikli insanlarla karıştırırlar ama bizim iki kalbimiz, iki ruhumuz, iki beynimiz vardır. ''Ve iki gırtlağımız'' dedi diğer ses. ''Vay canına, bu çok havalıymış'' dedim. Hakikaten etkilenmiştim. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Ama bence kimsenin vücudunun orasını burasını imzalamamalıyım. Hımm dediler hep bir ağızdan. Bayan Greggle'ın sahneye koymaya hazırlandığı oyun seni heyecanlandırıyor mu? diye sordu daha derinden gelen ses. Ben sabırsızlanıyorum. Geçen sezonda da Bayan Vren ve hayvanları hakkında bir gösteri hazırlamıştı. Hayvan meskeninin çayırları. Çok acayip ama hoştu. Bir hayli ilgi çekiciydi. Sence senin canlandırması için kiminle anlaşacaklar? <gülüyor> Vay canına. Gerçekten bilmiyorum. Hey çocuklar. Bana biraz müsaade eder misiniz? Ayağa kalktım. Tekrar özür diledim ve hızlı adımlarla odayı boylu boyunca arşınlamaya koyuldum. Oradan ayrılma nedenim onlardan kaçmayı istemem değildi. Yani tam olarak değil. Fakat beynimin kaşınmasına yol açacak kadar tanıdık birini görmüştüm ve gidip onun kim olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Lobideki pencerelerin ardındaki karşılama görevlilerinden biriydi. Kısacık saçlı, kahverengi tendi, yumuşak yüz hatlarına sahip genç bir adamdı. Siması bir yerden tanıdık geliyordu ama nereden olduğunu bir türlü çıkaramıyordum. Onunla konuşursam hafızamın canlanacağını düşündüm. görünce. Lokkadaki tüy kalemlerden birini kaptı ve penceresine vardığım sırada bir şeyler yazıyor numarası yapmaya koyuldu. Sizi bir yerden tanıyor olabilir miyim diye sordum. Başını bile kaldırmadan hayır dedi. Ben Jacob Portman. Şimdi biraz başını kaldırıp bana baktı. Etkilenmemişti. Evet. Daha önce tanışmadık mı? Hayır. Yerimde sayıyordum. Pencerenin üzerine bilgi masası kelimeleri oyulmuştu. Biraz bilgiye ihtiyacım var. Ne hakkında? Büyük babamın ortaklarından biri hakkında. Onunla temas kurmaya çalışıyorum. Hayatta mı değil mi onu öğrenmek istiyorum. Biz bilinmeyen numaralar servisi değiliz beyefendi. O halde ne tür bilgiler veriyorsunuz? Biz bilgi vermeyiz. Alırız. Masasına uzandı ve elime uzun bir form tutuşturdu. İşte şu formu doldurun. Şaka yapıyor olmalısınız dedim ve formu gerisin geri masasına bıraktım. Kaşlarını çatıp bana ters ters baktı. Jacob Bayan Pregrin lobinin diğer tarafından bana doğru yürüyordu. Arkadaşlarım da hemen arkasındaydı. Bir an sonra etrafım onlarla çevrilmiş olacaktı. Pencereden içeri sarkıp gözüm bir yerden ısırıyor dedim. Öyle diyorsanız dedi adam. Gitmeye hazır mısın diye seslendi Horis. Açlıktan ölüyorum dedi Olive. Yine Amerikan yemeği yiyebilir miyiz? E ee, görevin neymiş diye sordu Emma bana. Onlar beni çıkışa doğru sürüklerken başımı çevirip adama baktım. Öylece durmuş gidişimi izliyordu. Kaşları endişeyle çatılmıştı. Bayan Preglin beni kenara çekti. Çok yakında konuşacağız. Sen ve ben dedi. Eğer toplantımız sırasında duyguların ayaklar altına alındıysa çok özür dilerim. Tatmin olman ben ve diğer tüm Mimbrain'ler için çok önemli. Fakat dediğimiz gibi şu sıralar Amerika'daki durum bir hayli tatsız. Yalnızca bana inanmanızı istiyorum. Ordulara kumanlık etmek istediğim falan yok. Artık sizden hiçbir şey istemiyorum diye düşündüm ama bunu dile getirmedim. Biliyorum dedi. Ama lütfen biraz sabırlı ol. Ve lütfen fazla tedbirli yaklaşımınızın sizlerin güvenliği için olduğuna inan. Eğer senin ya da aranızdan herhangi birinin başına bir şey gelirse bu tam bir felaket olur. Acımasız bir düşünceye kapıldım. Asıl demek istediği bana bir şey olursa bunun kötü görüneceğiydi. Tıpkı şeytanın arka bahçesindekilere göstere göstere yeniden yapılanma çalışmalarına destek olmazsak bunun kötü görüneceği gibi. Tek gerekçesinin bu olmadığını biliyordum. Elbette bize önem veriyordu. Ama aynı zamanda beni hiç tanımayan insanların fikirlerine ve hayatımı nasıl yaşadığım ya da yaşamadığım konusundaki düşüncelerine de önem veriyordu. Fakat aklımdan geçenleri dile getirmek yerine, tamam, sorun değil, anlıyorum dedim. Çünkü Bayan Pregrin'in bu konudaki fikrini değiştirmenin mümkün olmadığını biliyordum. Gülümseyerek bana teşekkür etti. Ona yalan söylediğim için kendimi biraz ama yalnızca biraz kötü hissettim. Derken bize şimdilik veda etti. Şeytanın arka bahçesinde henüz akşamüstü olmuştu. Bayan Preglin'in halletmesi gereken bazı işleri vardı ama bizim günün geri kalanı için işimiz bitmişti. Haliyle onunla daha sonra evimde buluşacaktık. Doğrudan eve gidin diye uyardı bizi. Aylaklık etmeyin, ayak altına dolaşmayın, oyalanmayın ve sallanmayın. Emredersiniz bayan Preglin dedik kora halinde.